95.0 Açık Radyoda Açık Yeşil başlıyor benim Şahin. Ben de Ömer Madra ve destekçimiz Oya Başak'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet bugün biraz İran e, gezinin dokuzuncu yılı. E, biz de tabi e, gezideydik hepimiz oradaydık e, önce bununla başlayalım. Ama işte tamamen e, siyasi bir e, şekilde hukuki olmayan kararlarla, siyasi bir yargılamayla 8 kişi bildiğiniz gibi şu anda e, hüküm giymiş durumda e, gezi e, olayları nedeniyle Osman Kavalı e, müebbet e, hapis cezalandırıldı. Onun yanında mücella yapıcı Çiğdem Mater, Hakan Altınay, yine Özer'den Can Atalay Tayfun Kahraman ve Yiğit Ekmekçi'ye de 18 yıl e, hapis cezası verildi. E, bu tabii tamamen e, siyasi ve hani e, milyonlarca insanın e, Gezi Parkı'nı korumak için sokağa çıktığı bir eylemde sanki birileri tarafından organize edilmiş gibi gösterilmek için e, yapılmış bir yargılama olduğunu da herkes biliyor. O yüzden biz de bugün e, 1 Haziran programına... E, Arkadaşlarımıza bir selam göndererek başlayalım istedik. Evet onlara günaydın diyelim ve ayrıca da şey de ekleyelim. 309 ekoloji aktivisti hiçbir somut delile dayanmayan hukuksuz cezalara karşı onlarla fikir ve eylem birliği içinde olduğumuzu beyanla kendimizi ihbar ediyoruz dediler. İklim Adaleti Koalisyonu'nun. Bu başlatmış olduğu Açık Çağrı 309 imzaya ulaşmış. Ayrıca da daha önce de e, 888 kişi vatandaş aynı şekilde kendilerini <gülüyor> ihbar etmişlerdi. Onu da hatırlatalım. Evet ee, biz de Açık Yeşil'de de o zaman e, Gezi'den e, daha doğrusu Gezi ile bağlantılı pek çok yayın yapmıştık hatırlıyorum. <gülüyor> ee, tabii işte üç ekolojinin Gezi sayısı gibi e, daha sonra yaptığımız pek çok yayın gibi e, Gezi'nin özellikle bir ekoloji ve demokrasi mücadelesi olduğunu e, o zamandan beri vurguluyoruz. Bu demokrasi mücadelesi de ekoloji mücadelesi de tabii devam ediyor. E, bugün e, bununla başlamış olalım. Ama e, neyle devam edeceğiz? <gülüyor> 1972 e, çevren, çevre hareketlerinin genel anlamda veya yeşil hareketin de denebilir 50 yılı <gülüyor> çok Pardon e, iki hafta önce üç hafta önce e, galiba e, bu 1972 5 Haziran 1972'de toplanan e, Stockholm konferansının 50 yıl dönümü vesilesiyle ona yaklaşırken birkaç programla ee, bu çevre hareketlerinin tarihinden bahsedelim e, demiştik, başlamıştık. Sonra araya ben geçen hafta yurt dışındaydım, bir hafta ara girdi. Şimdi bu hafta biraz e, devam edeceğiz. Aslında 1972 sadece Stockholm Konferansı değil, aynı zamanda Büyümenin sınırları raporu Roma kulübünün büyümenin sınırları raporu Ekolojis dergisinin hayatta kalmak için kılavuz başlıklı kitapçığı ve pek çok başka olayla birlikte ilginç bir şekilde böyle sivrilen bir yıl. Dolayısıyla hani sadece Stockholm ve 5 Haziran nedeniyle değil pek çok nedenle de aslında bir birikimin sonucunda oluşmuş bir milat olarak kabul edilebilir. Ve çevre hareketleri ve yeşil hareket için onun 50. yılını unutmamak e, önemli diye düşünüyorum. Buna benzer bir e, programı açık işin ilk yıllarında veya ilk yılında da olabilir. 2008 ya da evet. 2009'da da yapmıştık hatırlıyorum. E, ama çok zaman geçti tabii. E, biraz tekrar etmekten zarar gelmez. E, şimdi e, geçen haftaki ilk programda <gülüyor> biraz çevrecilik nedir? Sosyal hareketler nedir? Gibi biraz böyle teorik literatür... ...tanımlarıyla e, girmiştim. E, şimdi birazcık e, işin <gülüyor> yine aslında teyatürde nasıl adlandırıldığını... ...çevre hareketlerinden, nasıl bahsedildiğinden bahsedeceğim. Ama birazcık da işin e, tarihçesine de hafif girmek lazım. Çünkü hani 1972'de Birleşmiş Milletler Stockholm'da İnsan ve Çevre Konferansı'nı topladığı zaman... Bunu devletler kendi kendilerine yapmış değiller tabii. Aslında o zamana gelene kadar yüzyılı aşkın ciddi bir mücadele var. Ama bu mücadele 19. yüzyılda ağırlıklı olarak doğa koruma mücadelesi olarak başlıyor. Ve hatta o dönemde işte John Muir'ların Amerika'da ya da Avrupa'da pek çok doğal alanın korunması için falan Pek çok mücadele var. Ee, hatta 1949'da yayınlanan Adolio Polo, e, işte Sand County Almanak kitabı ve oradaki toprak etiği var. Yani çok o zaman e, belki çok dikkati çekmiş bir kitap da değil ama en azından temellerinin e, 1960'lardan önce atılmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, özellikle tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da. Çünkü endüstriyel kirliliğin ve e, bütün işte büyümeden kaynaklanan sorunların e, doğal hayata yönelik tehditlerin en büyük yoğunlaştığı yerler olması nedeniyle. Ama 1960'lara gelene kadar e, sınırlı birkaç şey olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi e, aslında işte biraz önce söylediğim gibi doğal alanların korunması ve milli parklar hareketi. John Muir'un Sierra e, Kulübünü kurması 1890'larda ve ardından Milli Parklar Hareketi'nin başlaması koruma alanları. Biraz turizmle de karışık ee, Avrupa'da da Fransa'da da Milli Parklar kuruluyor o dönemlerde. Ee, bir o var ardından e, çok ciddi bir hava kirliliği sorunu ortaya çıkmaya başlıyor. Bu özellikle 1950'lerde yoğunlaştığını işte 4000 kişinin öldüğü Londra smogu gibi 1952 vesaire pek çok olayın yaşandığını görüyoruz. Kurşunlu benzin meselesi gündeme geliyor. Yine 1940'lardan itibaren e, kurşunlu benzinin e, ya yani daha doğrusu benzinlerde katkı maddesi olarak kullanılan kurşunun yarattığı e, sağlık e, sorunları ön plana çıkmaya başlıyor. Ama tabi kurşunlu benzinin yasaklanma mücadelesi ayrı bir hikaye, çok ilginç bir hikaye. E, onunla ilgili e, belgeseller falan var. E, merak edenlere öneririm. Çok uzun süre. Fosil yakıt endüstrisi, petrol endüstrisi direniyor tabii e, kurşunu benzinden çıkartmak. Yani her türlü bugünden çok alışık olduğumuz her türlü manipülasyon, e, yalan, dolan e, kurşun korumacılığına devam ediyorlar. Ama bu ta 1940'lardan itibaren bilinen bir şey. E, ardından e, 19 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer e, silah denemelerine karşı radyasyonun e, sağlık zararlarına karşı işte özellikle Beri Kamınöz'ün e, başını çektiği hareketler var. E bunların hepsi 1950'ler e, sayılabilir. Dioksinin yine zararları o yıllarda ortaya çıkıyor. DDT zaten e, 1939'dan itibaren galiba e, insektist olarak yani tarım zehiri olarak kullanılmaya başlamış. İşte o da yine İkinci Dünya Savaşı sonrasında onun da zararları ortaya çıkmıyor ve çıkmaya başlıyor ve nihayet Ha bir de e, unutmamak gereken bir şey daha var aslında bir de Minamata hastalığı. Minamata hastalığı da e, metilciva zehirlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan özellikle çocuklarda ama yetişkinlerde de sinir sistemi e, zararına neden olan son derece ciddi bir hastalık. Ve tamamen fabrika atıklarının e, Japonya'da ortaya çıkıyor bu Minamata'da. E, fabrika atıklarının e, denize bırakılması ve o denizden yakalanan balıkları yiyen kişilerin civa zehirlenmesi sonucunda çok sayıda ölüm, sakat doğum, işte felçler vesaire yani birçok sinir sistemi hastalığının ortaya çıktığı bir durum. Bu da daha 1956'da tanımlanmış yani Minamata e, hastalığı meselesi ya da civa zehirlenmesi. Minamata daha yeni bir e, uluslararası anlaşmaya konu oldu e, aslında. Yani çok uzun mücadeleler veriliyor. Onu belki e, söylemek önemli. Bu konuyla ilgili de yeni bir film var bu arada. Galiba geçen sene çekilen Minamata diye bir film Johnny Depp'in çektiği. E, oldukça ilginç bir şekilde oradaki e, çalışanların, daha doğrusu bölge halkının fabrikaya karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. 1971 yılında geçen bir film. Onu da bulabilenlere öneririm. Ama dediğim gibi onun da tanımlanması 1960'lardan önce. Ama hatta son olarak 1961'de WWF kuruluyor. Yani bugün bildiğimiz Doğal Hayat Koruma Vakfı da 1961'de kuruluyor. Ve nihayet 1962'ye geliyoruz işte. Tam 60 yıl önce Rachel Carson'ın meşhur Sessiz bahar. Sessiz bahar kitabı yayınlanıyor Silent Spring ee, ve bir, bir anda patlıyor kitap, bir, işte çok satan bir kitap haline geliyor ve DDT'nin yarattığı, DDT ve diğer e, tarım zehirlerinin yarattığı büyük e, doğa katliamını e, gözler önüne seriyor ve aynı zamanda da bilimsel bir kitap. Ve e, bu aslında bugün sembolik olarak çevre hareketinin, modern çevreciliğin başlangıcı olarak kabul edilir. Ama aynı yıl, yani bu 1962'de kendi kendine, Rachel Carson'da kendi kendine gelmişti. Mesela aynı yıl Buckchin'in ilk kitabı, e, Sentetik Çevremiz başlıklı ilk kitabı, Our Synthetic Environment, yine 1962'de yayınlanmış. Galiba Buckchin bunu e, Takma isimle yayınlıyordu, e, yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir yıl sonra da, 1963'te de e, Kısmi Nükleer Deneme Yasağı yani atmosferik denemelerin yasaklandığı Amerika ile Sovyetler bir arasındaki anlaşma imzalanıyor. Hatta aynı yıl temiz hava yasası çıkıyor falan. Yani 1960'lar da bu açıdan hızlı bir şekilde başlıyor denebilir. Ama yine de işte 1972'ye gelene kadar neler olduğuna dair 2-3 şey daha söyleyecek olursak, mesela 1967'de Torrey Canyon diye bir petrol tankerinin İngiltere açıklarında, Batması sonucunda müthiş bir e, çevre felaketi ortaya çıkıyor. E, petrolün denize yayılması sonucunda. İlk büyük bildiğim kadarıyla ilk devasa e, tanker kazası bu. E, ardından e, 1968'de de işte e, Roma Kulübü kuruluyor. Yani bu iş nereye gidiyor diye araştırmak için e, bir grup e, işte entelektüel sanayici ee, o dönemin etkili insanları tarafından İtalya'da kurulan bir düşünce kuruluşu Roma Kulübü. Ve Roma Kulübü'nün ilk yaptığı şeylerden bir tanesi de işte bu 72'de yayınlanacak olan e, büyümenin sınırları raporunu ısmarlamak oluyor. Ama aynı dönemde... Hiçbir şeyle de karşılanıyor önce. <gülüyor> bayağı eleştirmişler bunlar. Belikten başka bir şey değil filan diye. Tıpkı Rachel Carson'un e, Sessiz Baharı'nın muazzam sayıda karşı propagandaya yol açması gibi şirketlerden kirleten şirketlerden hatta e, bu cazip bir kadın niye tek başına yaşıyor diye acaba niye evlenmemiş diye de yani cinsel kimliğine kadar giden saldırılar da var inanılır gibi değil. Şimdi tam, tam 60 yıl sonra da bu, bugün yeni bir araştırmada da kuşların e, <gülüyor> kaçınılmaz önlenemez e, Çöküşünden bahsediliyor bir araştırmada Çünkü kuşlar en bütün karalarda, her dünyanın her tarafında göçlerden dolayı da her yerde yaşadıkları için bu zehirlenmeden en çok her habitatta yaşadıkları için yok oluşa en cihade maruz kalan türler olarak da dile getiriliyor en Evet Kaçma kapasiteleri en yüksek olmasına rağmen. Ama evet. e, yine de... Nereye e, kaçacaklar şu kaç <gülüyor> evet. Evet. Yavaş yavaş aslında hani insanlar için söylenen şey... ...insanların kaçacak bir yeri yok. Bütün canlılar için e, geçerli olmaya başladı. E, i̇şte bu arada 72'ye gelirken bir hızlanma var. Özellikle e, 1968'de... E, Paris'te bir biyosfer konferansı düzenliyor Birleşmiş Milletler mesela. Ardından işte 1971'de de Fransa'da yine Menton kentinde bilim insanlarının, 2200 bilim insanının bir araya geldiği ve Çevre konusunda bir harekete geçme çaresi, İşte Menton Deklarasyonu, Menton Deklarasyonu diye bir şey yayınlanıyor. Yani bu arada Birleşmiş Milletler yine 1971'de Ramsar Konvansiyonu, işte sulak alanların korunması ile ilgili imzalıyor falan. Yani bu dönemde yine korumacılıkla ilgili bir hızlanan durum var ama arada işte polarliğin nüfus bombası işte bunun çıkması işi biraz daha nüfus artışı tarafına doğru kaydırıyor. Ee, ve işte Roma Kulübü'nün e, büyümenin sınırlarını e, yazılma, ısmarlaması diyelim ismarlamasıyla birlikte de 1972'ye doğru yaklaşıyoruz. Şimdi 1972'ye geldiğimizde e, 114 ülkenin yani temsilcileri aralarında Türkiye'de var. E, i̇lk kez e, bu büyüklükte bir çevre konferansı için e, Stockholm'da toplanıyorlar. 110 e, şey... E, Evet, 114 ülkeden o dönem pek Çevre Bakanı herhalde yok ama çeşitli ajanslar mesela Türkiye'den DPT temsilcilerinin katıldığını biliyoruz. Bununla ilgili de bir hafta sonra 8'inde bizim IPM ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İşler Bölümüne ortak olarak düzenleyeceğimiz bir toplantı olacak. Onu da daha sonra belki duyurabiliriz. Oraya katılan Türkiye'den... 1972'de Stokholm'a katılan Türkiye temsilcisi de aramızda olacak Zeynep Arat ve işte tam da aynı dönemde 1972'de çok önemli bir şey başlıyor aslında kalkınma şey çevre sorunlarına cevap verme kalkınmaya mani olur mu olmaz mı aslında Stockholm toplantısının belki de bütün bir şeyi e, odak noktası buna doğru kayıyor e, ve e, özellikle mesela Stokholm e, Deklarasyonunun içerisinde de çok net bir şekilde e, bu şey vardır, tema vardır. Yani e, şeyin e, kalkın sonradan sürdürülebilir kalkınmaya doğru dönüşecek olan kavram, yani e, çevre korumanın e, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına, büyümesine ya da daha fazla refah kazanmasına engel olmaması gerektiği düşüncesi falan 1970'lerde e, o zaman tabii Türkiye tarafından da desteklenen bir görüş bu büyük ölçüde galiba e, ortaya çıkıyor ve e, şeye giriyor yani literatüre ve bütün bu tartışmalara ta bugüne kadar işte Paris Anlaşmasına gelene kadar ee, işin içine giriyor ve dolayısıyla işte 1972'den sonra olanları belki saymaya çok gerek yok ama bu dönemde 1972'den hemen önce ve sonra olanlar e, o kadar hızlı bir e, dönem ki yani o kadar e, nasıl diyeyim aynı birkaç yıl içerisinde o kadar çok şey olmuş aynı. ki bin... evet. 1970'teki evet. bu ilk yeryüzü günü Ha, onu da onu unuttuk. 1970'te çok... 20 milyon kişinin e, sokağa 20 çıktığı milyon Amerika'daki sokağa döküldüğü yalar evet. isteydi yani. 20 milyon kişinin katıldığı yeryüzü günü etkinliği onun dışında işte e, 1971 şey pardon 69'da Friends of the Earth'ün e, yeryüzü dostlarının kurulması, 1971'de Greenpeace'in kurulması ee, falan, yani hemen ardından e, bu yıllarda işte temiz hava Amerika'da temiz hava temiz su yasalarının çıkması vesaire derken, yani e, bütün e, bir şey hareket, e, şey harekete geçiyor ve aynı yılda 1972'de belki şimdi bugün bunlara vakit pek yok ama hem Stockholm Deklarasyonunun hem e, şeyin büyümenin sınırlarının hem de ekolojis dergisinin hayatta kalmak için kılavuzunun içeriğine de biraz göz atmak gerekir daha sonra. Ee, ilk defa bunun siyasi bir mesele olduğu ve e, yani şu anlamda siyasi bir mesele sadece uluslararası hukukla ilgili ya da hükümetlerin bilim insanları tarafından uyarılmasıyla olacak bir şey olmadığı ve seçimlere girmek gerektiği ve e, bu değerleri savunan partilerin ortaya çıkması ve seçimlere girmesi gerektiği de yine 1972'de söyleniyor ve aynı yıl ya yani bu Ekolojis dergisinin işte yayınladığı kitap çıktı söleniyor ve hemen ardından iki İngilizce konuşulan ülkede birincisi Avustralya'nın Tasmanya eyaletinde hemen ardından da Yeni Zelanda'da iki tane parti kuruluyor. İkisi de şu anda dünyanın yani o zamanki isimleri yeşil değil ama dünyanın ilk yeşil partileri olarak e, kabul ediliyor. Tasmania'daki dünyanın ilk bölgesel yeşil partisi Yeni Zelanda'daki de ülke çapındaki yeşil partisi. Dolayısıyla yani 1972 yeşillerin de ortaya çıktığı yıl e, olarak e, görülebilir ama bunun hemen ardından 1973'te işte e, büyük OPEC e, krizi çıkıyor. E, petrol fiyatlarının artması, ambargolar vesaireler e, ve yani aslında belki de şimdi biraz spekülasyon olacak ama Ömer abi sen o dönemi daha iyi biliyorsun. Doğru mu? Yani böyle bir şey e, çevre açısından çok daha büyük bir hareket. Aslında 1973'teki o büyük krizle e, kesilmiş bile olabilir. Önükes, evet, yani ben de biraz spekülatif olmakla birlikte bu yoruma katılma eğilimindeyim doğrusu fazla bir tesadüf gibi görünüyor <gülüyor> bakıldığı zaman çok e, tane önemde bir şeyden de bahsedelim yani sigara günü birkaç gün önce dünya tütünü bırakma günü vasfasıya dündü galiba e, yani tam o gün yayınlanan bir şey de çevre açısından çok önemli Birleşmiş Milletler'in bir e, raporu var Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması tütün endüstrisinin şu anda yani birçok bir çok yerde sağlığa zararlı da filan şeylerine rağmen aslında muazzam bir ormansızlaşmaya ayrıca toprak yani toksik atıklar konusunda akıl almaz boyutlarda zarar verdiğine dair bir yeni rapor yayınlandı ya 7 bin toksik kimyasal kullanılıyormuş. Yani tobak ve tütün ürünleri dünyada en kirletici maddeler olarak ortaya çıkıyormuş. Bu da bilim diyen bir şeydi. Ve her yıl okyanuslara, nehirlere, kaldırımlara, parklara, toprağa ve plajlara 4,5 trilyon, 4,5 trilyondan fazla sigara filtresi bırakılıyormuş. Yani hakikaten. Dört buçuk, dört buçuk trilyon mu? Trilyon, evet. Aşağı yukarı böyle hesaplanmış. Bunu okuduğum zaman dudağımı uçukluyordum ama dün gördüm bunu. Common Dreams'de var. Andrea Germanus'un haberinde. Düpedüz yani yiğidi bin. Dünya nüfusunun yarısının yılda bin tane sigara içtiği gibi bir hesap yaptım şimdi kafamda hızlı bir şekilde. Ne bilmiyorum. Yani şey, başlığı da tütün Gezegenimizi zehirliyor. Tobacco Poisoning Our Planet diye bir yayın yapmışlar Birleşmiş Milletler'in. Yani hakikaten ve bir de başka bir yönü daha var. O da dudak küçüklatıcı. Bu tütünün üretilmesi için kullanılan su her yıl sadece bu amaçla 22 milyar ton su harcanıyormuş. <gülüyor> evet. Nefes kesildi değil mi? Sadece evet. kesmiyor nefesi yani. <gülüyor> Böyle haberler de kesiyor. Evet. E, yani şimdi dediğim gibi gelecek haftalarda vakit buldukça konuklarımız da olacak ve e, biraz daha e, özellikle e, bu Limits to Growth'un yani büyümenin sınırlarının e, ve Stockholm Konferansı'nın sonuçlarının biraz daha detaylarına Girme fırsatı bulabiliriz, ee, ama bugün kapamadan şimdi bir müzikle e, çıkacağız ama kapamadan önce birkaç e, bir iki film önerisinde bulunayım. E, birincisi biraz önce söylediğim bu Minamata e, şu anda nerede seyredebiliyor bilmiyorum ama gerçekten e, yeni bir yeniden gündeme gelen bir konu zaten. E, bir onu öneririm. Bir de şu anda Netflix'te gösterilen Three Mile Island e, kazası ile ilgili meltdown e, diye dört bölümlük bir belgesel var. Onu da önermek istiyorum çünkü o da e, 1979'da Amerika'da e, yaşanan dünyanın en büyük üçüncü e, nükleer santral kazası olan Three Mile Island kazasının arka planını anlatıyor. Nasıl orada da büyük bir örtbas e, faaliyeti yapıldığını e, özellikle şeyin Eee nerede firmanın adı unuttum şimdi. E, Met etti galiba. Metet firmasının nasıl e, aslında radyasyonu atmosfere boşaltarak e, şeyi kazayı durdurduğu, yani tam tam bir şekilde gelmesini durdurduğu anlatılıyor ama tabii kimin ne kadar zehirlendi konusunda en ufak bir çalışma yok. Bir de e, 1970'lerin yine sonundaki lav kanal e, hareketi çok önemlidir. Onunla ilgili de bir iki şey var, belgesel var. Onu da önerebilirim. Amerika'daki lav kanal toksik atıklarla ilgili çok önemli bir hareketti. Bugün birazcık tarihten bahsettik. Evet. Ben de bir, bir ufak ilavede bulunayım izninle. Yani bu çevre konularıyla yeşil hareketle diyelim siyasetin bağlantısı demişken sen de tam. Bu hafta sonunda bir etkinlik var. Onun haberini de hmm. verelim. 4 Haziran'da bu cumartesi saat 13'te Taksim Hill Otel'de birlikte değiştireceğiz diye bir buluşma var. Ayşen Uysal, Bekir Ardır ve Rıza Türmen'in konuşmacı olduğu Yeşil Sol Parti etkinliği. 13'te Taksim Hill Otel'de onu, onu da duyurmuş olalım. Ee, deyip e, Facundo Cabral çalıyoruz 3-4 haftadır. Onunla bitirelim bugün son olarak e, Facundo Cabral, Ajantin'in en önemli Ozan şarkılarından biriydi. 85. doğum gününü e, kutluyorduk. Onun yine en sevilen şarkılarından birini, Pobresi Domin Patronu dinleyeceğiz şimdi. Benim zavallı patronum diyor Facundo Cabral. E, sözlerin çok kısacık girişini okuyayım. Juan Comodoro su ararken Petrol buldu ve zengin oldu ama susuzluktan öldü diyor. Ee, benim zavallı patronum benim fakir olduğumu düşünüyor ama asıl e, fakir olan kendisi. Çünkü sadece ucuz şeyler parayı, parayla alınabilir diyor. Ee, şimdi Facundo Cabral'le e, çıkıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.